Bismihi Sübhane! Aziz Sıddık Kardeşlerim! Dünkü suale benzer 40 sene evvel olmuş bir sual ve cevabı size hikaye edeceğim. O eski zamanda Eski Said'in talebeleri, üstadlarıyla şiddeti alakaları fedailik derecesine geldiğinden, Van Bitlis tarafında Ermeni Komitesi, taşnak fedaileri çok faaliyette bulunmasıyla, Eski Said onlara karşı duruyordu. Bir derece susturuyordu. Kendi talebelerine mavzer tüfekleri bulup, Medresesi bir vakit asker kışlası gibi, silahlar, kitaplarla beraber bulunduğu vakit, bir asker feriki geldi, gördü dedi. Bu medrese değil, kışladır. Bitlis hadisesi münasebetiyle evhama düştü, emretti, onun silahlarını alınız. Bizden, ellerine geçen 15 mavzerimizi aldılar. Bir iki ay sonra harbi umumi patladı, ben tüfeklerimi geri aldım, her neyse. Bu haller münasebetiyle benden sordular ki, Dehşetli fedaileri bulunan Ermeni Komitesi sizden korkuyorlar ki, siz Vanda erek dağına çıktığınız zaman fedailer sizden çekinip dağılıyorlar, başka yere gidiyorlar. Acaba sizde ne kuvvet var ki öyle oluyor. Ben de cevaben diyordum. Madem fani dünya hayatı, küçücük ve menfi milliyetin muvakkat menfaati ve selameti için bu harika fedakarlığı yapan Ermeni fedaileri karşımızda görünürler. Elbette hayatı bâkiyeye ve pek büyük İslam milliyeti kutsiyesinin müspet menfaatlerine çalışan ve ecel birdir itikad eden talebeler o fedailerden geri kalmazlar haşiye kardeşlerim namına acizane diyorum ki lüzum olursa inşallah çok ileri geçeceğiz bizler dinde olduğu gibi kahramanlıkta da ecdadımızın varisleri olduğumuzu göstereceğiz lüzum olsa o kat'i ecelini ve zahiri birkaç sene mevhum ömrünü milyonlar sene bir ömre ve milyarlar dindaşların selametine ve menfaatine tereddütsüz müftehirane feda ederler. Sait Nursi. Bismihi sübhane. Aziz sıddık vefadar ve şefkatli kardeşlerim. İki gündür hem başımda hem asabımda tesirli bir nezle ağrısı var. Böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten teselli ve ünsiyet almaya ihtiyacım içinde acip tecrit ve yalnızlık vahşeti beni sıktı. Böyle bir nevi şekva kalbe geldi. Neden bu tazib oluyor? Hizmetimize faydası nedir? Birden bu sabah kalbe ihtar edildi ki, siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mihenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı, yok mu, üç dört eleklerle elenmek, Halisane sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki kader ilahi ve inayet rabbaniye müsaade ediyor. Çünkü böyle meydanı imtihanda inatçı ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki hiçbir hile, hiçbir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevi ve uhrevi ve şahsi menfaat karışmayarak tam halis hak ve hakikattan geliyor. Eğer perde altında kalsaydı çok manalar verilebilirdi. Daha avama ehli iman itimat etmezdi. Belki bizi kandırırlar ve havas kısmı dahi vesvese ederdi. Belki bazı ehli makamat gibi kendilerini satmak, itimat kazanmak için böyle yapıyorlar diye daha tam kanaat etmezlerdi. Şimdi imtihandan sonra en muannid vesveseli dahi teslime mecbur oluyor. Zahmetiniz bir, karınız bindir inşallah. Said Nursi Bismihi Sübhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela medar ibret İbret ve Hayret iki esaretimde, şahsıma karşı bir muameleyi beyan etmek ihtar edildi. Şöyle ki Rusya'da, Kosturma'da, 90 esir zabitlerimizle beraber bir kovuştaydık. Ben o zabitlerimize ara sıra ders veriyordum. Bir gün, Rus kumandanı geldi, gördü dedi. Bu Kürt, gönüllü alay kumandanı olup, çok askerimizi kesmiş, şimdi de burada siyasi ders veriyor, ben yasak ediyorum, ders vermesin. İki gün sonra geldi dedi, madem dersiniz siyasi değil, belki dinidir, ahlakidir, dersine devam eyle, izin verdi. İkinci esaretimde, bir hapisteyken, 20 sene derslerimi dinlemiş ve benden daha güzel ders veren bir has kardeşimin ve zaruri hizmetimi gören hizmetçilerimin benim yanıma gelmeleri, Adliye memuru tarafından yasak edildi. Ta benden ders almasınlar. Halbuki nur risaleleri başka derslere hiç ihtiyaç bırakmıyor. Ve hiçbir dersimiz kalmamış, Ve hiçbir sırrımız gizli kalmamış. Her neyse, bu uzun kıssayı kısa kesmeye bir hal sebep oldu. Sıkıntılı musibetlerimi hiçe indiren bir hakikatli tesellidir. Birinci, hakkımızdaki zahmet, rahmete dönmesi. İkinci, kader adaleti içinde, rıza ve teslim ferahı. Üçüncü, inayet-i nurcular hakkında hususiyetindeki sevinç. Dördüncü, geçici olmasından zevalinde lezzet. Beşinci, ehemmiyetli sevaplar. Altıncı, vazife-i ilahiyeye karışmamak. Yedinci, en şiddetli hücumdan, en az meşakkat ve küçük yaralar. Sekizinci, Sair musibet zedelere nispeten çok derece hafif olması. Dokuzuncu, nur ve iman hizmetinde şiddetli imtihanından çıkan yüksek ilanatın tesiratındaki sürur. Dokuz adet manevi sevinçler, öyle teskin edici bir merhem ve tatlı bir ilaçtır ki, tarif edilmez. Ağır elemlerimizi teskin ediyor. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim Evvela Hacime neden Zemzem'i döktüren, hakkımızda eşetli zulme müsaadekar davranan ve zülfiker ve Sirac'ın nurun müsaaderesine ehemmiyet vermeyen ve bizi garazkerane, kanunsuz tazir eden memurları terfi ettirip hanemizden çıkan mazlumana lisanı haliyle yüksek ağlamamızı ve sesimizi işitmeyen bir müstebit kabinenin zamanında en rahat yer hapistir. Yalnız mümkün olsa, başka hapse naklolsak olsak, tam selamet olur. Saniyen, onlar nasıl zorla en mahrem risaleleri, en namahreme okuttular, öyle de zorla ısrar edip bizi cemiyet yapmaya mecbur ediyorlar. Halbuki, cemiyet ve komiteciliğe hiç ihtiyacımızı hissetmiyorduk. Çünkü, İttihad-ı Ehl-i İman cemaatindeki uhuvvet-i İslamiye, nurcularda pek halisane, fedakârâne inkişaf ettiği gibi, ve eski ecdatlarımızın kemal aşkla ruhlarını feda ettikleri bir hakikata, nur şakirtleri, o milyonlar kahraman ejdatlarından irsiyet aldıkları kuvvetli bir fedailik ile, o hakikata bağlanmaları, şimdiye kadar resmi veya siyasi, gizli ve aşikar cemiyetler ve komiteciliğe ihtiyaç bırakmıyordu. Demek şimdi bir ihtiyaç var ki, kader-i ilahi onları bize musallat ediyor. Onlar mevhum bir cemiyet isnadiyle ile zulmederler. Kader ise, neden tam ihlasla, tam bir tesanütle, tam bir Hizbullah olmadınız diye, bizi onların elleriyle tokatladı, adalet etti. Said Nursi Bu defa taarruz pek geniş dairede. Reis-i hükümet ve hazır kabine, planlı ve dehşetli bir evham ile hücum etti. Benim aldığım bir habere göre, ve çok emarelerle, gizli münafıkların yalan jurnalları ve desiseleriyle bizi, hilafet komitesiyle, ve Nakşî Tarikatı'nın gizli cemiyetiyle tam alakadar belki pişdar gösterip hükümeti büyük bir telaşa sevk ederek Nur'un büyük mecmualarının İstanbul'da ciddelenip alemi İslam'da intişarını ve inayet ve makbuliyetlerini bir delil gösterip hükümeti korkutup kıskanç resmi hocaları ve beham memurları aleyhimize insapsızca çevirdiler. her halde çok vesikalar emareler görülecek. Hem eski Sait damarı ile tahammül etmeyerek Ortalığı karıştıracak diye kanaatları varmış. Cenab-ı Hak şükür olsun, o musibeti binden bire indirdi. Bütün taharilerde hiçbir cemiyet ve komitelerle bir alakamızı bulamadılar. Yoktur ki bulsunlar. Onun için savcı iftiralara ve yanlış manalara medar mesuliyet olmayan cüzii isnatlara mecbur olmuş. Madem hakikat budur, nurlar ve biz yüzde doksan dokuz derece musibetten halas olduk. Öyleyse değil şekva. Belki binler şükür etmekle, inayeti ilahiyenin bu cilvesinin tamamını sabır, şükür, istirhamla beklemeliyiz ve nur dersleriyle bu medresenin mütemadiyen çıkan ve giren muhtaç ve müştaklarına teselli vererek yardım etmeliyiz. Said Nursi Üçüncü medreseyi Yusufi olan Afyon hapishanesinde, Üstad Said Nursi, el hüccet Zehra adlı bir risale tehlif etti. Tevhid, Risalet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam, ve Fatiha'nın tefsiri hakkında olan bu çok kıymetli Risale, hapiste bulunan nur talebeleri ve mahpuslar için, ilmi ve imani dersleri havi olmasından, hapiste hayırlı ve nurlu bir meşgale oldu. Mahkeme kararından sonra, üstadla beraber hapiste bulunan talebelerin yazdıkları bir takrizi, aynen aşağıya derc ediyoruz. Risale-i Nur nedir? Bediüzzaman kimdir? Her asır başında hadisçe geleceği tefsir edilen dinin yüksek hadimleri, Emr-i dinde değil müttebidirler. Yani kendilerinden ve yeniden bir şey ihtisas etmezler, yeni ahkam getirmezler. Esasat ve ahkâm-ı diniyeye ve sünnen-i Muhammediyeye Aleyhissalatu vesselam harfiyen ittiba yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona karıştırılmak istenilen ebatılı ref ve iptal ve dine vakî tecavüzleri ret ve imha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 Salabet-i imaniyelerinin ve ihlaslarının aynı darlığını bizzat ifade ederler. Mertebey-i imanlarını fiilen izhar ederler ve ahlak-ı Muhammediyyenin ve vesselam tam amili ve mişvar-ı Ahmediyyenin vesselam ve hilye-i nebeviyenin hakiki labisi olduklarını gösterirler. Hülasa, amel ve ahlak bakımından ve sünnet-i nebeviyeye ittiba ve temessük cihetinden ümmeti Muhammed'e tam bir hüsn misal olurlar ve nümune-i teşkil ederler. Bunların Kitabullahın tefsiri ve ahkâm-ı diniyenin izahı ve zamanın fehmine ve mertebey i ilmine göre tarz-ı tevcihi sadedinde yazdıkları eserler, kendi tilkay nefislerinin ve karihay ulviyelerinin mahsulü değildir. Kendi zekâ ve irfanlarının neticesi değildir. Bunlar, doğrudan doğruya menba-ı vahyolan Zât-ı Pâk-i Risalet'in manevî ilham ve telkinatıdır. Celcelutiye ve Mesnevi Şerif ve Fütul Gayip ve Emsali Asar hep bu nevidendir. Bu Asarı Kutsiyeye o Zevat Alişan ancak tercüman hükmündedirler. Bu Zevat Mukaddesenin o Asarı Bergüzidenin Tanziminde ve tarzı Beyanında bir hisseleri vardır. Yani bu Zevat Kutsiye o mananın mazhari, mir'atı ve makesi hükmündedirler. Risale-i Nur ve tercümanına gelince. Bu eseri âlişanda şimdiye kadar emsaline rastlanmamış bir feyzi ulvi ve bir kemale namütenahi mevcut olduğundan ve hiçbir eserin nail olmadığı bir şekilde meş'aley-i ilahiyye ve şems-i hidayet ve neyri saadet olan Hazreti Kur'an'ın füyuzatına varis olduğu meşhut olduğundan onun esası nuru mahzı Kur'an olduğu ve evliyaullah'ın asarından ziyade feyzi envar-ı hamil bulunduğu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 kulum evvelin ve ahirine ve ledünniyat ve hakayık eşyaya ve esrar kainata ve hikmeti ilahiyeye varis kılınmıştır ki şimdiye kadar böyle mazhariyeti ulya'ya kimse nail olmamıştır. Bu harikayi ilmiyenin eşi asla mesbuk değildir. Hiç şüphe edilemez ki tercümanın nur bu haliyle baştan başa iffeti mücesseme ve şecatı harika ve istinaye mutlak teşkil eden harikulade metanet-i ahlakiyesiyle bizzat bir mucize-i fıtrat'tır, tecessüm etmiş bir inayettir ve bir mevhibe mutlakadır. O zat-ı daha haddi bulua ermeden bir bi'-adil halinde bütün cihanı ilme meydan okumuş, münazara ettiği erbab-ı ulumu ilzam ve iskat etmiş, her nerede olursa olsun, vaki olan bütün suallere, mutlak bir lisabetle ve asla tereddüt etmeden cevap vermiş. On dört yaşından itibaren üstadlık payesini taşımış ve mütemadiyen etrafına feyzi ilim ve nuru hikmet saçmış. İzahlarındaki incelik ve derinlik ve beyanlarındaki ulviyet ve metanet ve tevcihlerindeki derin feraset ve basiret ve nuru hikmet, Erbabı irfanı şaşırtmış ve hakkıyla Bediüzzaman ünvanı celilini bahşettirmiştir. Mezayayi aliye ve fazail ilmiyesiyle de din-i neşrinde ve ispatında bir kemali tam halinde ruhuna olmuş olan böyle bir zat elbette Seyyidül Enbiya Hazretlerinin en yüksek iltifatına mazhar ve en ali himaye ve himmetine naildir. Ve şüphesiz o Nebi-i Akdes'in emir ve fermanıyla yürüyen ve tasarrufuyla hareket eden ve onun envar ve hakaykına varis ve mâkes olan bir zât-ı kerîm-i sıfattır. Envar-ı Muhammediyeyi ve ma'rifi Ahmediyeyi ve füyuzatı şem-i en müşâşa bir şekilde parlatması ve Kur'ani ve hadisi olan işârât-ı riyaziyenin kendisinde müntehi olması ve hitabatı ı nebeviyeyi ifade eden ayatı ı celîlenin riyazi beyanlarının kendi üzerinde toplanması delaletleriyle o zât, hizmet-i imaniye noktasında risaletin bir mir'at-ı ve şecere-i risaletin bir son meyve-i münevveri ve lisan-ı risaletin irsiyet noktasında son dehan-ı hakikatı ve şemi ilahinin hizmeti hizmet-i imaniye cihetinde bir son hamil-i zî-saadeti olduğuna şüphe yoktur. Üçüncü medrese-i Yusufiye'nin el hüccet zehra ve zühret nur olan tek dersini dinleyen nur şakirtleri namına, Ahmet Feyzi, Ahmet Nazif, Zübeyir, Salahaddin, Ceylan, Sungur. Benim hissemi haddimden yüz derece ziyade vermekle beraber, bu imza sahiplerinin hatırlarını kırmaya cesaret edemedim. Sükût ederek, o methi Risale-i Nur Şakirtlerinin şahs-ı manevîsi namına kabul ettim. Said Nursi